Cumanız mübarek olsun. Size bu sohbetimde üç hadisi şerifi nakletmeyi düşünüyorum. Ramazandan sonraki günlerde olmamız dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ebu Ebu Bekre radiyallahu anh Ebu Bekir değil, Ebu Bekre radiyallahu anh, rivayet ettiğine göre kendisine sorulmuş Ey insanlar hayır İnsanların hangisi en hayırlıdır veya daha hayırlıdır diye sorulduğu zaman buyurmuş ki, mentala umuruhu ve hasune amelu. Kýle tei Yunasî şer <gülüyor> yine sorulmuş insanların en kötüsü kim pekala? Kâle <gülüyor> mentala umuruhu vesâe ameluhu buyurmuş ne sormuş oluyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ey yün hayrun insanların hangisi daha hayırlıdır hayır kelimesi Arapçada daha hayırlı manasına da gelebilir en hayırlı manasına da gelebilir insanların en hayırlısı hangisidir Veya insanların ötekilerle mukayese edildiği zaman daha hayırlısı kimdir diye sorulduğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuşlar ki ömrü uzun olan ve icraatı işleri amelleri güzel olan mentali umuruhu hasule amelhu yani uzun yaşlı çok yaşayan ve bu yaşamı içinde yaptığı işler güzel efendim sevaplı faydalı olan kimseler en hayırlı insanlardır buyurmuş oluyor aksini sormuşlar fey yünden şer insan şerun İnsanların en kötüleri o halde kimlerdir? Madem hayırlısı bunlar, en kötüleri hangileridir diye sormuşlar. Mental umuruhu buyurmuş, ömrü uzun olan vesae ameluhu icraatı, fiilleri efendim amelleri kötü olan buyurmuş. Evet, demek ki mümin kimse için ömrünün uzun olması iyidir çünkü çok yaşadıkça çok sevaplı işler yapar ve sevabı artar. O zaman insanların da en hayırlısı olur. Efendim, bir halk sözü var. Hoşuma gider benim. Ülamanın kocası kocadıkça koç olur. Cühela'nın kocası kocadıkça hiç olur diye. Hoşuma gider böyle bir söz. Nakledilir halkın arasından. Yani âlim olan insan, bilgin olan, İslam'ı tanıyan, yaşayan efendim, arif bir kimse Kocadıkça tatlılaşır efendim, bilgeleşir efendim, hakimleşir efendim. Daha güzel duyguları daha güzel ifade eden, daha güzel işleri yapan bir insan haline gelir. Cahil de ihtiyarladıkça tabii artık kontrolunu da kendi kendisini efendim çekip çevirmesinde kaybettiği için e, gittikçe hiç olur. Bunlar ihtiyarlar yok olur gider diye bir söz var onu da hatırlatmış oldu bana bu hadis-i şerif. Demek ki esas itibariyle efendim uzun ömürlü olup da icraatı, bu ömrü içinde yaptığı işler, yaşantısı, faaliyetleri iyi olan insan en hayırlı insan oluyor. Ama ömrü uzun olup da efendim icraatı, işleri kötü olan insan da en kötü insan oluyor. Çünkü ömrü boyunca herkese zararı dokunacak. Efendim şerri büyük miktarda olacak, büyük miktarda olacak. Buradan neler çıkartabiliriz ders olarak? Demek ki insanların en hayırlısı olmak için ömrün uzun olması gerektiğine göre ömrümüzün uzun olması için üzerimize düşen tedbirleri almalıyız. Yani sıhhatimizi korumalıyız, sağlığımıza dikkat etmeliyiz, vücudumuzu yıpratmamalıyız. Bunu her zaman söylüyorum. Elhamdülillah bizim camiamızın, kardeşlerimiz, kardeş grubumuzun, ihvanımızın içinde doktorlarımız var. Bizim kurduğumuz efendim şifa haneler, efendim hastaneler, efendim e, muayene haneler var. Efendim tıbbi hizmeti daha iyi yapabiliriz. Ben kardeşlerime hasta olmadan önce sağlıklarını korumasını tavsiye ederim. Hasta olduğu zaman doktora gitmek değil de sağlıklıyken doktora gidip benim durumum iyi mi? İyi devam ediyor mu? Yoksa bir yerde bir ufak tefek Bozukluk başlamış mı? Önceden kısadan efendim e, kolayken tamir edeyim diye e, sağlığını korumaya yani hıfsız sıhaya sıhhaya yani koruyucu hekimliğe dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Doktor kardeşlerimi de tavsiye ediyorum. Hatta doktor kardeşlerim inşallah bir zaman sonra e, neşir edecekler. Sağlıklı Yaşam e, kılavuzu diye bir kitap hazırlıyorlar. Yani sizlere bir kitap sunacaklar. Orada sağlıklı, uzun ömür sürmeniz için, sağlığınızı korumak için neler yapmanız gerektiği bölüm bölüm anlatılacak. Yiyeceğinize dikkat edeceksiniz. Yaşantınıza dikkat edeceğiniz edeceksiniz. Böylece sağlığınız korunmuş olacak. Pinç kalacaksınız. Uzun ömürle yaşayacaksınız. Bu amaçlardan bir tanesi. Çünkü... İslam'a göre insanın kendi vücuduna, bedenine karşı da sorumlulukları var. Beden Allah'ın emanetidir, onu koruması lazım, yıpratmaya hakkı yok. O halde sigara içip ciğerlerini kurumla, zifirle dolduramaz. O halde içki içip karaciğerini, efendim, midesini, aklını, bimağını mahvedemez. O halde kendisini yıpratacak işlerde vücudunu hor kullanamaz, sorumlu olur Sağlığını koruması lazım. Tabi sağlıklı, afiyetli bir yaşamın boş geçmemesi gerekir. Yani havai geçmemesi gerekir. Faydalı geçmesi gerekir. İnsanın çalışması lazım. Hayırlı işler üretmesi lazım. Vatanına, milletine, ümmetine, efendim çevresine faydalı olması lazım. Uyumlu olması lazım. Güzel işler yapması lazım. Güzel eserler bırakmalı. Arkasından hayırlı anılmasına sebep olacak eserler bırakmalı arkasında. Onun için tabi güzel şeyler nelerdir? Güzel şeyler Allah'ın sevdiği, şeriatın, aklın, fikrin uygun gördüğü şeylerdir. İnsan iyi dindar olduğu zaman hayatını, icraatını güzelleştirmiş olacak. Her şeyi ona göre dinin emirlerine göre ayarlayacak, tanzim edecek ve kötülüklerden kendisini sıyıracak, ahlakı güzel olacak zihni güzel olacak, kalbi güzel olacak niyeti güzel olacak, icraatı güzel olacak böyle bir insan en hayırlı insan olur. Aksi takdirde yani efendim icraatı kötüyse tabi bu ömrü boyunca yaşadıkça efendim kötülükleri artacak, ahiretteki sorumlulukları cezası artacak Mümin olsa bile biliyorsunuz bir insan cehenneme düşebiliyor. Kötü icraatından, amellerinden, efendim günahlarından dolayı cehennemde çok yanacak. Allah korusun, Allah etmesin. Onun için e, sağlığımızı koruyarak yaptığımız icraatın Allah'ın rızasına uygun olmasına dikkat ederek yaşamalıyız. Bizim hafız Yusuf kardeşimiz var hatta e, bize... Bir levha hediye etmiş, çok güzel bir hat karşımda bulunuyor. İlahi ente maksudi ve rıdake maklubi. Ya Rabbi benim amacım, hedefim, maksudum sensin. Ben senin rızanı kazanmaya çalışıyorum manasına gelen bir sözdür bu. Bizim e, amacımızdır, gayemizdir, ana e, fikrimizdir. Yani bütün hareketlerimizde bizi o harekete sevk eden, Ana sebep budur. Biz Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz. İşte böyle çalışırsak, böyle yaşarsak insanların en hayırlısı oluruz. İnsanların en hayırlısı olmaya da gayret etmemiz lazım. Efendim, e, yani hayırsız bir insan olmamalıyız. Hani İstanbul'un şöyle efendim, Boğaz'dan Marmara'ya doğru geçtiğiniz zaman bazı adaları var, efendim deniliyor ki İstanbul'un boynuna bir gerdanlık gibi takılmış güzel kara parçaları bunlar ee, efendim Heybeli Kınalı büyük, ya, efendim Büyük Ada efendim Burkas Adası gibi güzel adalar var bunların arasında bir de hayırsız ada var Hayırsız ada yani ot bitmiyor efendim kayalık herhangi bir işe yaramıyor su yok efendim ağaç yok tabi ona hayırsız demişler ve adalar ne kadar güzelse o da o kadar çıplak, efendim sadece martılar konuyor, efendim, yumurt, yumurtaları var, martı yumurtaları var, belki gübreleri var. Hayırsız ada, yani adanın bile hayırlısı hayırsız oluyor. Tabii insanın hayırsız bir ömür sürmemesi lazım. Bu ana amaçlarımızdan birisi. Biz buraya imtihan için geldiğimize göre bu dünyaya, bu yaşam bir imtihan olduğuna göre, Sevap kazanmaya çalışmalıyız, Allah'ın rızası kazanmaya çalışmalıyız ve harul harul çalışmalıyız. Hayırlı işlerde koşmalıyız, önce olmalıyız, önder olmalıyız, server olmalıyız, efendim örnek olmalıyız. Herkesin efendim parmakla gösterdiği, ya biz de böyle yapalım diye diye işler yapması lazım Müslümanların. Övülmek için değil Allah'ın rızasını kazanmak için. Hatta saklayabilir. İkinci hadisi şerife geçiyorum. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir keresinde ashabından bir e, halkanın yanına uğradı. Yanlarına geldi. E, Muaviye radıyallahu anh'ten e, şimdi tabi e, Muaviye Peygamber Efendimiz'in vahiy katipliğini yapmıştı ve ashabtandı. E, Hz. Ali'yi seviyoruz, dedemizdir, büyüğümüzdür, efendim, e, tarikatta severimizdir diye. Ama ötekisi de ashabtan olduğu için onu da seveceğiz, ona da radıyallahu anh diyeceğiz. Çünkü Peygamber Efendimiz ashabım konusunda beni üzmeyin, ondan aleyhinde konuşmayın buyurmuş. Efendimiz'in o tavsiyesine uygun olarak bu sefer de her zaman Hz. Ali Efendimiz'den rivayetler geliyordu. Bu sefer de Maviye radıyallahu ahten bir hadis geldi radıyallahu en Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem haraca ala halkatü min asabihi Peygamber Efendimiz ashabı ı kiramının teşkil ettiği bir halkaya çıkıp geliverdi. Biliyorsunuz o devirlerde galiba bir adet insanlar oturdukları zaman herkes birbirini iyice görsün diye halka şeklinde oturuyorlar. Halka şeklinde oturunca da baş köşe efendim diye bir şey kalmıyor. Eşitlik oluyor halkada. Herkes yüz yuvarlak olduğu için bunun başı neresi? Dairenin başı belli olmaz. efendim. Her taraf baş, her taraf kenar. O bakımdan güzel bir oturuş şekli. Böyle otururlarmış. Anlaşmak, sohbet etmek için de daha uygun bir oturuş şekli. Sohbet halkası deniliyor. Hatta bazı alimlerin böyle talebelerine ders verdikleri zaman efendim, bu tarz oturuluklar için onların konuşmalarına işte ilim halkası, sohbet halkası, tedris halkası diye böyle halka yani kapının üstündeki halka gibi yuvarlak olduğundan o isim verilmiş oluyor. Efendimiz ashabından bir halkanın üzerine çıktı geldi yani dairevi oturmuş bir grup insana. Fekala ma onlara sormuş sizi böyle burada toplayan sebep ne? Sizi ne oturttu biz buraya? Tabi muhakkak ki selamda vermiştir. Efendimiz böyle bir topluluğa gittiği zaman kendisi selam verirdi ve üç defa verirmiş selamı. Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm diye tekrar edermiş selamı muhabbetini göstermek için. Herhalde selam filan vermiştir de ondan sonra sormuştur. Yani ne sebeple oturuyorsun? Siz burada oturtan sebep ne diye sormuş. Galur cevap vermişler efendimizin sorusuna. Celessel neskurullah ve nahmeduhu alama hedalil islam ve menne bihi aleyna. Üç şey söylemişler. Şu sebepten oturduk ya Resulullah. Celessel neskurullah. Allah'ı zikrediyoruz topluca. Allah'ı zikrediyorlar. Ve nahmeduhu ve Allah'a hamd senalar ediyoruz. Ne sebeple alama hidanelerle İslam bak bizi müşriklikten kurtardı. İslam nimetiyle şerefiye beyledi, Müslüman olmamızı bize nasip eyledi. Bizi İslam'a sevk eyledi. Hidayet ihsan eyledi diye Allah'a hamd ediyoruz. Ve aleyna ve bu İslam ile bize bahşettiği nimetlerden dolayı Allah'a hamd ediyoruz. Evet, şimdi bir kere efendim hidayete ermekten dolayı hamd ediyorlar. Müslüman olmuş olmaktan, müşrik kalmamaktan, cahil kafir kalmamaktan dolayı Allah'a hamd ediyorlar. Bir de İslam dolayısıyla İslam'ın kendilerine sağladığı çeşitli nimetleri düşünerek efendim Allah'a hamd ediyorlar. Evet İslam insana çok çeşitli nimetler bahşediyor. O kadar çeşitli nimetler bahşediyor ki İslam temizlik dini bizi temizliğe alıştırmış. Efendim saçımızdan tırnağımıza, varıncaya kadar vücudumuzdan ruhumuza varıncaya kadar her türlü temizliğin en güzeli İslam'da var. Bu bir büyük şey devlet, saadet, bahşiş, ikram, Allah'ın lütfu. Sonra Yeme içme evlenme efendim mirası taksim etme çocuklara bakma annenin çocuklara karşı annelik hizmetleri çocukların anne babasına hürmetleri babanın hanımına çocuklarına bakması toplum içinde ticaretin aldatmacasız olması, tartının, ölçünün efendim e, doğru olması. Yani o kadar çeşitli konular var ki bunları hep İslam öğretiyor bize. Ve Müslüman olmayan toplumlarda bunlar öğretilmediği için insanlar ne kadar kötü şeyler yaptığını çevremizdeki gayrimüslim toplumlara baktığımız zaman görüyoruz. İşte Sırtlar, işte efendim bilmem Ruslar, işte Bulgarlar, işte daha başka Yunanlılar, işte Kıbrıs, işte Batı Trakya. Bunları artık gazetelerden, tarihten, hafızanızdan tamamlayın. Yani İslam olmadığı zaman insanlar ne kadar insanlıktan uzaklaşıyorlar, ne kadar vahşileşiyorlar, ne kadar hunharlaşıyorlar. Benim dedelerim oraları fethettiği zaman, nasıl bağdan üzüm koparttığı zaman, bağcıyı göremediği için bağ parasını üzüm kütüğünün üstüne böyle bir mendille bağlamış, geçmiş parasını ödemiş. Yani ben senin paranı, efendim, üzümünü parasız almıyorum, gasip etmiyorum. Al işte parası burada asılı. Sen korkup gitmişsin ama ben parasını bırakıyorum demiş oluyor. Bu kadar zarif hareket etmiş benim ecdadım. Yaptığı binaların köşelerine serçeler kuşlar için, efendim, küçük Kuş köşkleri yapmış, orada cıvıl cıvıl onlar yuva kuruyorlar, yavruluyorlar. İşte bir şenlik oluyor, bu bir kuş sevgisi, hayvan sevgisi. Her tarafı çiçeklerle donatmışlar, hatta Çinlileri çiçek desenleriyle doldurmuşlar. Muhteşem bir tabiat sevgisi, yeşillik sevgisi, çiçek sevgisi var, temizlik. Her şey yani görüyorsunuz, düşündüğünüz zaman anlıyorsunuz. İslam'da sonsuz sayısız nimetler var. İşte onu düşünüp Allah'a hamd ediyoruz demişler. Allah'ı zikrediyoruz. Bize hidayet verdiği için Allah'a hamd ediyoruz. İslam dolayısıyla bize sonsuz nimetler verdiğinden hamd ediyoruz demişler. Efendimiz buyurmuş ki, Kale Allah ma ejdesaküm illa zelke. Yani siz bu sebepten başka bir sebeple oturmuyorsunuz. Sırf bu sebepten dolayı mı oturuyorsunuz diye soru olarak sordu Peygamber Efendimiz. Yani Allah'a and olsun ki yani öyle mi diye sordu. Gali, Allah'ıma ejlesena illa zelke. Evet. Allah'a andolsun ki biz ancak bu sebeple oturduk, halka kurduk. Başka bir sebeple değil toplandığımız diye Cevap verdiler Peygamber Efendimizin o sorması üzerine. Peygamber Efendimiz ne kadar zarif bakın yani takip edin Efendimizin ifadelerini buyurdu ki em, ema inni lem eslah lifküm töhmeten leküm ben sizin sözünüz doğru mu yalan mı diye size suizanda bulunduğum için sizden yemin istemiş değilim. Yani bu soruyu sormamın sebebi yani yalan mı söylüyorsunuz, doğru mu söylüyorsunuz, gerçek mi, hakikaten mi böyle diye size kötü bir zan beslediğimden tahkik etmek için bu soruyu sormuyorum. Teyit için soruyorum. Yani o işin öyle olduğunun bir kere daha tekrarı için soruyorum. Ve nehu etani cebra'ilu bana cebra'il geldi şu sırada fe bana bildirdi ki en Allah'a azze ve celle yuvahi bir allah Teala sizleri zikrederek meleklerine iftihar ediyor sizlerle. Övünüyor, mübahat ediyor. Yani bak benim kullarıma, beni zikrediyorlar, bak bana Müslüman oldukları için hamd ediyorlar, bak İslam'ın içindeki çeşitli nimetleri kavradıkları için efendim hamdü sena ediyorlar, şükrediyorlar bana diye meleklerine övündüğünü Cebrail bana bildirdi. Ben bunu e, temin etmek için, bunun iyice anlaşılması için o soruyu bir daha sordum. Yani bu sebepten oturanların mükafatı bu kadar büyük olduğu açık seçik belli olsun diye sordum diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şeriften çıkardığınız dersleri şöyle bir düşünün. Demek ki Allah'ı zikretmek için topluca oturuluyormuş. Bu bir. Nezgürullah. Allah'ı zikir ediyoruz. Onun için oturduk diyorlar. Demek ki Müslümanlar tek başlarına zikir yaptıkları gibi bir araya geldikleri zaman da Allah'ın lütfunu, nimetini, adını, efendim, güzel cümleleri, kelimeleri tekrar ederek topluca zikir yapabilirler. Bu çıkıyor. Sonra hamd ne kadar güzel olduğu, İslam'ın ne kadar büyük nimet olduğu anlaşılıyor. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim eğer siz Müslüman olmasaydınız çok yazık olurdu. Biz Müslüman olmasaydık çok fena olurduk hem dünyada hem ahirette. Ne mutlu Müslüman olanlara elhamdülillah ala nimetil İslam ve hidayetil rahman ee, ve e, tevfikül iman. Sonra tabi İslam'ın içindeki bütün emirlerin bir nimet olduğunu, bir güzellik olduğunu da buradan anlıyoruz. Bunlarla böyle meşguliyetlerle toplanıldığı zaman o toplantıların Allah tarafından çok sevilen toplantılar olduğu böylece anlaşılmış oluyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Demek ki biz de efendim, şeye gayret etmeliyiz. Dikkat etmeliyiz. Bu çeşit toplantılar yapmak ya da toplantılarımızın bu e, sıfatta olmasına gayret etmeliyiz. Tabii insanlar toplandığı zaman çeşitli şeyler yaparlar. Biz de toplanırız. Ne yaparız? Sohbet ederiz. Havadan, sudan başlarız. Havalar nasıl? Kar yağıyor, soğuk var, su, yağmur yok efendim. Havadan sudan konuşmak, birbirleriyle ilgili konuşmak. Bazen bu konuşmalar gıybet'e dönüşebilir. Bazen efendim günaha dönüşebilir. Bazen şakaya, şakadan efendim Allah'ın sevmediği efendim mizaha Efendim karşı tarafı ucuz şeylere dönüşebilir. Demek ki toplantılarımızın e, zikrullah olmasını, Allah'a sena olmasını, Efendim Allah'ın nimetlerini tefekkür e, konusunda olmasını sağlamaya çalışmalıyız. Bu anlaşılıyor. Böyle yapanların Allah tarafından çok sevildiğini görmüş oluyoruz. Şimdi üçüncü hadisi şerife geliyorum. Üçüncü hadis-i şerif Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten. Tabii bu hadis-i şerifler. E, sahih hadislerdir hepsi. Yani büyük alimlerin, hadis alimlerinin sahihtir, güzeldir dediği hadislerden seçilmiş sağlam hadis-şerifler. Bu en son okuduğum Ebu Hureyre radıyallahu an hadisi de e, Buhari tarafından e, rivayet edilmiş ki Buhari e, şeylerin sultanıdır. Hadis alimlerinin sultanıdır. En önde gelendir biliyorsunuz. Onun için yani okuduğum hadislerin sağlam olduğunu biliniz. Üçüncü hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bir surenin önemini anlatacak ama önemini anlatırken cereyan eden olay, sanıyorum sizin ilginizi çok çekecek, hafızanızda kalacak. Siz de başkalarına anlatacaksınız galiba, öyle tahmin ediyorum. Benim çok ilgimi çektiği için sizin de ilginizi çekecek diye düşünüyorum. Ebu Hüreyre radiyallahu anh diyor ki, geleni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hıfsız zekatı Ramazan'dır. Ramazan zekatının mallarının korunmasına Resulullah beni e, görevlendirdi. Bekçi tayin etti diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Demek ki Ramazan'da zekat toplanmış. Biliyorsunuz Ramazan'da yapılan hayırlar kat kat, öbür aylarda yapılanlar gibi değil kat kat fazla mükafatlandırılır. Onun için e, hesabı iyi olan, sevabı çok e, kazanmak isteyen Müslümanlar umumiyetle Ramazan'da zekatını verirler. Ramazan'da toplanmış e, mallar. Tahmin ediyorum ki hurma gibi şeyler e, vazgeçilendirmiş. Ebu Hureyra radıyallahu Anhu Peygamber Efendimiz, sen bunları bekle bakalım diye gece gündüz bekleyecek. Ortada yığılı Efendim bir sürü hurma mesela. F'e etani atin fenci yahsu minat bekçilik yaparken diyor Ebu Hüreyre, birisi geldi, başladı, efendim, yiyeceklerden avuçlama. İşte buradan hurma filan olduğunu anlıyoruz. Yani toplanan zekatlıların hurma olduğu anlaşılıyor. Yenilecek bir şey. Taam diyor çünkü. hasayahsu su böyle şey demek, avuçlamak demek. Avuçlayıp herhalde torba gibi bir şeye doldurmak üzere avuçlamaya başlamış birisi gelmiş. Fe ehastuhu ben de onu yakaladım diyor. Tabi vay hırsız zekat mallarına avuç avuç avuç diyor, torbaya doldurup kaçıracak. Hırsızlık yapacak. Ebu Hureyre radıyallahu anh, onu yakalamış. Fekultü Erfa anneke ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Seni Resulullah'ın huzuruna sürükleyip götüreceğim dedim ona. Tabi hırsızı yakaladı. Onu Resulullah'a götürecek. Bu hırsızlık yaparken benim tarafımdan yakalandı ya Allah diyecek. Kale adam demiş ki ''İnni muhtacun ve aleyye iyalun veli hacetün şedidetun. Adam mazeret beyan etmiş. Demiş ki ''İnni muhtacun'' Ben muhtaç bir insanım. ''Ve aleyye iyalun'' Çoluk çocuğum kalabalık. Çok insanlar var. ''Veli hacetün şedide'' Şiddetli bir fakir zararet içindeyim. Onun için yaptım bunu demiş. Acındırmış kendisini. ''Fekalleytu anhu'' Ben de serbest bıraktım diyor. Yani bir şey aldırtmadan elindekilerini bıraktırıp hırsızı salıvermiş Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Fe asbahtu sabaha ulaştım. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın burası önemli. Dikkatinizi çekiyorum. Siz de efendim kulak kabartın. Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre'ye demiş ki Ya Ebu Hüreyre ma faale esirükel bariha El bariha dün gece demek. Dün gece senin yakaladığın esirin ne yaptı ya Ebu Hüreyre diye sormuş. Daha Ebu Hüreyre bir şey demedi. Peygamber Efendimiz sabahleyin Ebu Hüreyre ile karşılaşınca diyor ki ey Ebu Hüreyre senin dün gece yakaladığın esirin ne yaptı? Bu neyi gösteriyor? Allah'ın bildirmesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ebu Hüreyre'nin o gece başından geçen macerayı bildiğini gösteriyor. İşte bu önemli bir nokta. Bunu herkes bilsin. Sonra ben asıl sonuçta da bir şeyler söyleyeceğim. Bu, bu halinin hadisi şerifini onun için okuyorum. Fekultu Ebu Hüreyre Peygamber Efendimiz'e diyor ki Ya Resulallah şeka haceten ve iyalen Ferrahimtuhu fekhaldeytu sebile Ya Resulallah çok ihtiyacı olduğundan şikayetlendi. Çocuk çocuğunun kalabalık olduğunu söyledi. Ben de ona acıdım. Efendim serbest bıraktım. fakale Ema innehu kat kezebeke ve seyeud. Bakın burada da tekrar bu cümlenin altını çizmek istiyorum. Peygamber Efendimiz dedi ki Ema innehu kat kezebeke. Sana yalan söyledi o herif. O sana yalan söyledi. Bu bir. Yani sözünün doğru olmadığını Efendimiz biliyor. Nereden biliyor? Allah'ın bildirmesiyle biliyor. Yoksa o adamın hakikaten çoluğu çok, çocuğu çok mu, hakikaten muhtaç mı, değil mi, normal şartlarda, tabii şartlarda bir başkası bilemez bunu ama Resulullah diyor ki yalan söyledi. Biliyor yani söylediklerinin doğru olmadığını. Nereden biliyor? Allah bildirince bilir. Bunun için söylüyorum, bir de diyor ki, ve bak gene gelecek diyor, bakın bu da ileriye dönük bir olay. Yani dün geceki olayda yalan söylediğini söylüyor, gene gelecek diyor, yani bu akşam da gelecek diyor. Bu neyi gösteriyor? İleride olacak bir şeyi de bildiğini gösteriyor. Bu nedir? İşte bu gayiple ilgili bir bilgiyi bilmektir. Peki e, gaybı Allah'tan başkası bilir mi? Bilir. Allah Allah'ın bildirdiği, gaypten bazı bilgileri verdiği kimseler bilir lla menirte dair rasul peygamberlerden istediği kimselere bazı bilgileri bildirir ben bu hususta daha başka hadis şeriflerde anlatacağım çünkü bu Ramazan'da bazı yarım bilgili insanlar çıktılar Resulullah'ın da bilmediğini iddia ettiler. Yani asıl maksatları şeyhlerin böyle şeyleri bilmediğini söylemek o hususta efendim, bir takım sözler söylemek ama bir tanesi çok da ileri gitmiş konuşmasını ben dinlemedim ama yazılı çözümünü aldım arkadaşlardan. Demiş ki peygamber de bilmez. İşte bak gel Buhari hadis-i şerifinde gör Akşam ne olduğunu Ebu Hüreyre'ye kendisi soruyor, biliyor. Söylenen sözün yalan olduğunu biliyor, adamın bir daha geleceğini biliyor. Gördünüz mü? Demek ki Resulullah o iddiacının dediği gibi değil, Allah'ın bildirmesiyle olacak şeyler de biliyor. Olmuş şeylerdeki başkalarının bilmediği taraflarını da biliyor. فَاَرَحْتُ اَنَّهُ udu. Lika uli Resulullah sallallahu aleyhi sallam diyor. Ebu, Ebu Hureyde diyor ki anladım ki Resulullah'ın gene de, dönecek demesinden efendim e, o adam gene geleceğini anladım ve gözlemeye başladım diyor. Bakın Sahabe-i kiram bu yarım bilgili yarım alim gibi düşünmüyor. Resulullah bir şey söyledi mi? Onun gerçek olacağını biliyor ve bekliyor. Tekrar terasüt etmeye başlamış, gözlemeye başlamış. Fecae yahsu minet taam. Yine efendim hurmaları yiyecekleri, belki hurma da vardır, buğday da vardır, arpa da vardır. Yani taam, yemekleri, yiyebilecek malzemeleri avuçlamaya başladı. Herhalde torbasına doldurup kucağına doldurup kaçıracaktı. Yine yakalamış Ebu Hüreyre. Fakulti le'enfuke ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Seni Resulullah huzuruna böyle yakapaça götüreceğim demiş. Kana dağni fe inni muhtacun ve alayya iyalun la Demiş ki beni bu sefer de bırak. Ben çok muhtacım ve çoluk çocuğum çok var. İşte ondan gene dayanamadım. Geldim hırsızlık yapmaya kalkıştım. Gelmeyeceğim bir daha demiş. Ferahimtuhu ve khalleitu sebelehu. Adama gene acıdım diyor Ebu Hüreyre ile ve yolunu gene serbest bıraktım, açı verdim yani gitmesine müsaade ettim. Fe asbahtu fekale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sabahleyin Resulullah'ın huzuruna varınca hani namazda buluşuyorlar ya. Peygamber Efendimiz gene buyurmuş ya, o bir şey demeden. Ya Ebu Hüreyre, ma faale esiru ke Yani dün gece senin yakaladığın esir ne yaptı bu sefer gene? gene onun geldiğini biliyor. Fakulti Ya Resulullah, şekalen hariceten ve iyelen fe ve halletu sebebiyle. Ya gene ihtiyacının çok olduğunu söyledi. Çoluk çocuğunun ailesinin kalabalık olduğunu söyledi. Ben ben de acıdım. Yolunu gene serbest bıraktım yani yakasını bıraktım. Gene gitti. Fekale inne vakat kezebeke ve Peygamber Efendimiz tekrar buyurdu ki o gene sene yalan söyledi. Gene gelecek. Bir daha geleceğini biliyor. Halbuki adamlar ne demişti Ebu Hüreyre'den kurtulmak için? La e'udu. Bir daha gelmeyeceğim demişti. Peygamber Efendimiz diyor ki gene gelecek. Ferasattu hus salisede üçüncü defa gene onu göz, gözetledim, saklandım gözetledim. Feca'e yahsul minette am. Gene Geldi yiyecek malzemeyi avuçlama kalkıştı hırsızlık yapmak için. Fakat duru yine bu sefer yakaladım. Fakültü le erfa anneke ila Rasulullah sallallahu aleyhi sallam. Hala akhiru serasi merratin anneke tez ulu anneke latte udu sumed te udu. Bak bu üçüncü defa oldu. Seni Resulullah'unuzla mutlaka götüreceğim. Sen dönmeyeceğim diyorsun. Efendim dönmeyeceğim sanıyorsun. Ondan sonra da dönüyorsun. Gene hırsızlık gene gene yapıyorsun. Tekrar tekrar yapıyorsun. Bu sefer götüreceğim." dedi. Feqale: "De'ni fe inni uallimuke kelimatin ينفعك الله بها." Beni bırak. Bak bırakırsan sana Allah'ın fayda fayda sağlatacağı bazı güzel dualar öğreteceğim." dedi. "Kultu ma Nedir bu güzel dualar?" diye ben sordum." diyor Ebu Hureyre. Kale, o herif hırsızlık yapan yani varlık izâ eveyte ilâ firâşike fakr-ı ayetel kürsiyyi fe innehu len yezâle aleyke minallâhi hafızun yatağına yatmaya gittiğin zaman ayetel kürsiyi oku çünkü senin üzerinde Allah'tan bir muhafız olur ayetel kürsiyi yani Allah'ın nasip ettiği efendim takdire eylediği bir tayin ettiği, bir muhafız olur, seni korur. Vela yak rabbuke şeytanım ve şeytan sana o ayet-el kürsü okuduğun gece yaklaşamaz. Hatta tusbiha sabaha çıkıncaya kadar, sabah oluncaya kadar şeytan yanına sokulamaz dedi. Tabi burada Hemen hatırımıza tutalım, alalım, defterimize not edelim. Bundan sonra ben de yatağa yattığım zaman inşallah ayet-el kürsüyü okuyayım diyeceksiniz değil mi? Madem sahih hadistir, efendim duydunuz, şeytan yaklaşmasın benim yanıma diye gece yatarken ne okuyacağız? Bugünden itibaren artık her akşam ayet-el kürsüyü okuyacağız. Neden? Çünkü ayet-el kürsü başında bekçi olarak duracak. Allah'tan yani seni bir koruyucu melek vazifeli gibi olacak belki bekçi olacak ve şeytan yaklaşamayacak. Fakale ituşe böyle dedi diye gene hırsızı salı verdi Ebu Hureyda, yani öğrettiği için salı verdi, yani bir şey alamadan salı verdi. Fakale diye Resulullah Sabahleyin Resulullah'ın yanında varınca Resulullah bana dedi ki: Ma fale esyuruk el bariha. Dün gece senin yakaladığın esirin ne yaptı ey Ebu Hüleyre diye tekrar sordu. Fekültü, ya Resulallah za'ama ennehu yualliminu kelimatim yenfe'unillahu biha fekalleyti sebilahu O herif sandı ki yani ben ona, o bana bazı kelimeler, dualar öğretecek ve o dualardan Allah beni istifade ettirecek diye böyle bir şey söyledi. Efendim ben de onun için o duayı öğrendim. Onu salıverdim. Fakale mahiye ne öğretti? Yani öğrettiği dua nedir diye efendimiz soruyor. Biliyor ama soruyor. Nereden biliyor? Allah'ın bildirmesinden biliyor. Kultu Fakaleliyi ben Resul anlatmak için dedim ki, o bana dedi ki, İza evete ila firash kefakra ayetel yatağına yatma gittiğin zaman ayetel kürsiyi oku. Nin eveli hatta tahtim el ayet başından. Ta ayetin sonunu bitirinceye kadar yani Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyumdan ve huvel aliyyul azime kadar yani oku dedi bana. Ve kâleli la yezâlu aleyke minallâhi hafizun böyle okursan Allah'tan e, senin e, üzerinde bir muhafız olur ayetel küsümü korur, bir melek mi vazifelenir, onu korur. Yani korunma altına alınırsın. Veren len yakrabeke şeytanın, hatta tusbaha sabah oluncaya kadar şeytan yanına sokulamaz dedi ya Resulallah. Böyle anlattı o hırsız diye söylüyor. Fakat Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ema innehu kat sadakeke Evet, bu sözleri doğru, sana doğru söylemiş ve hüve kezubun çok yalancı bir varlık olduğu halde bu sözleri doğru. Bu sözleri sana doğru olarak söylemiş Ey Ebu Hüreyre dedi. Te'levun mentuhatibu müzü selasin ya Ebu Hüreyre. Yani Ey Ebu Hüreyre sen üç gecedir e, kime muhatap olduğunu, kiminle konuştuğunu biliyor musun? Kultullah. Hayır bilmiyorum dedim Resulullah'a. Kale zâke şeytanın o şeytan idi diye uyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Görüyorsunuz sahih Buhari'den efendim Buhari'nin bir hadisi şerifiyle karşılaşmış olduk. Peygamber Efendimizin zamanında Ebu Hüreyre'nin efendim bekçi için başında durduğu zekat e, yiyecekleri beklerken başına gelen bir olayı e, duymuş olduk. Ama Burada bir şeyi öğrenmiş oluyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hureyre'nin başından geçenleri onun yanında olmadığı halde biliyor ve ona söylüyor. Konuştuğu varlığın kim olduğunu biliyor. Tekrar geleceğini biliyor. Söylediği sözlerin doğruluğunu söylüyor. Yani en son öğrettiği duaların doğru olduğunu söylüyor. Biz de gece yatarken o duayı okuruz bundan sonra ayet etkili Buradan şu çıkıyor ki efendim Allah bildirince başka insanların bilmediği bazı şeyleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bilir. Allah'ın sevgili, mübarek evliya kulları da bilir. Bunun böyle olduğunu bilmeyenler bu hadis-i şerifi okuduktan sonra akıllarını başlarını alsınlar. Tabi şimdi birisi diyebilir ki efendim o peygamberdi. Yani o peygambere Allah bildirmiş olabilir. Allah'ın gayba ait, başkalarının bilmediği bazı şeyleri peygambere Allah'ın bildirmiş olduğu bu hadisi şerifle ispatlanıyor. O yarım bilginin, yarım şahsın peygamber de bilmezdi sözünün yalan olduğu anlaşılıyor. Bu önemli. Gelelim peygamber bilir ama başka insanlar bilir mi bilmez mi? Başka insanlar da bilir. Allah bildirdiği zaman nasıl peygamberimize Allah bildirdiği zaman yanında olmadığı kişilerin başından geçen olayları görüyor, biliyorsa peygamber efendimiz Allah'ın evliyası da efendim böyle Allah bildirince bilir. Buna din alimlerimiz karar vermişler. Yani o yarım şahıs bunu inkar etse de efendim, din alimlerimiz karar vermişler. Keramatül evliyai hakkın Evliya Allah'ın kerametleri, böyle olağanüstü halleri bilmeleri vesairesi, haktır, gerçektir, vakidir diye bildirmişler. Ee, biliyorsunuz e, Hz. Ömer Efendimizin ta İran'daki komutanına Medine'deki Münbel'de hutbe okurken birden, Ya Sariye El Cebel demesi bir olay olarak kulağınıza gelmiştir. Daha başka bin bir tane olay vardır. Ama bu hususta ayetler ve hadisler vardır ki, peygamberlerden ayırı, Evliya Allah'ın mübarek kimselerin böyle olan üstü kerametler gösterebileceği kerametlere masar olacağı hadis şeriflerle bildiriliyor. En sahih, en meşhur hadislerden birisi nedir? Peygamber Efendimiz bir keresinde buyurdu ki: "Kum Allahu Teala Hazretlerine." Farz ibadetleri yaparak onun sevgisini kazanır. Nafile ibadetler yaparak yakınlaşmaya devam eder, devam eder. Allah'ın yakın kulu olur. Allah'a yakın kul olur. Erenlerden olur. Allah'ın sevgili sevgili kullarından olur. Allah onu sevdi mi artık? Onun gören gözü, söyleyen dili, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Allah'la görür. Yani başka insanların görmediği şeyleri Allah ona gösterir. Allah'la duyar, yani başka insanların duymadığı şeyleri, o Allah tarafından bildirdiği için duyar. Allah'la tutar, yani Allah nasip eder, onun elinin uzanamayacağı çok uzak mesafelerde bazı şeyler yapmasını sağlar. Allah'la varır, yürür, yani başka insanların aylarca, yıllarca seyahat edip varacağı yerlere bir göz yumup açıncaya kadar tayyi mekan suretiyle varabilir. Bu hadis-i şerif bunu bildiriyor. Evet, yani insanlar Eğri otursalar bile doğru konuşsunlar, dinde aslı olan şeyleri inkar etmesinler veyahut kendilerine mahsus çok özel münkirlikleri varsa onları kendilerine e, saklasınlar da başkalarını da böyle ayetlere, hadislere, aykırı durumlara sevk edip de onların da imanlarıyla oynamasınlar. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve bereket.